Alp Ulagaylı Spor. Günaydın Alp. Günaydın var Günaydın. Bey. Günaydın abi. Evet. futbol mu konuşalım? Hooliganizm mi? Şiddet <gülüyor> yükselen şiddeti mi yoksa ikisinin beraber mi Beşiktaş Bursa maçında? Evet, işte. şiddet tekelini. Evet. Konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> Son bir haftaya gündem vuran ne oldu aslında? İki farklı ee, olay sebebiyle hem de aynı bölgedeki aynı semtteki hatta iki olay sebebiyle Dolma Bahçe civarında değil mi? Evet, ya? evet yani şey nasıl diyelim? Hani Beşiktaş'la Kabataş arasındaki e, bir 400-500 metrede olanlar oldu 2-3 günde. Ve hala da konuşulmaya devam ediyor üzerinden hani birinin işte bir hafta geçti, bunun 5 gün geçti. Ee, biz biraz daha sporla spora yakın olanıyla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 2003 ya da 2003, 2004 sezonunda Bursa Spor küme düşmüştü. Ve Bursa Spor taraftarları o sezon küme düşmelerinden sorumlu olarak Beşiktaş'ı da görüyorlardı. Peki kaç kaç yılında dedin? 2004 sezonu. 2004 yani 6 senelik bir, 7, sezon 7 sezonluk 7 bir, sezon bir oldu. hesaplaşma. Peki evet. neden Beşiktaş'ı sorumlu buluyorlar? Çünkü Bursa Spor zaten o 200 sezonu iyi gitmiyordu. Yani şimdiki gibi değil. Böyle hani her sezon işte 14. 15. olur. Son 3 hafta kalır. Son 5 maçı kazanır. Ligde kalır. O sezonda belinize bir tablo içindeydi. Ve son haftalarda ligde iddiası kalmayan Beşiktaş tamamen boşlamıştı maçları. Ee, Rize deplasmanında galiba 2-1 indiler Rize Spor'da kime de kalmıyordu. İşte şey, Bursa Spor'un direkt rakibiydi. Ve hani şu yani Rize Spor'a yattığınız Maçı sattınız hatta, biz de o yüzden küme düştük demeye hmm. geçiyorlar. Aslında bu gerekçe bile hani e, Türkiye'de alıştığımız e, tablonun hiç farklı değil. Hani şeyi başka yerde arama. Hatay başka yani Bursaspor e, o sezon başından beri müthiş gitti de bir Bursaspor 3 puan kazanınca mı e, lükten düştü? Tabii ki değil. Yani güzel bir bahane aslında... o için Gün, ve günah geçisi yani. E, tam öyle. Yani, çünkü şeydir, sezon başında hakikaten bazı takımlar böyle şampiyonlukta iddiası kalmayınca, küve düşmede yoksa bazı maçlarda şey yaparlar son 4-5 maç, illa bir çıkar olması gerekmiyor orada. Boşlarlar yani, oyuncular biraz tatili düşünmeye başlar, antrenmanlar gevşemiştir. Yani çok etik midir? Değil. Yani son, son maça kadar sizin hani işinizi en iyi şekilde yapmanız lazım ama... Hani yine, etik değil ama evet. yani... <gülüyor> abartmamakta gerekir herhalde. Aynen öyle. Ve o zamandan sonra bir iki takım arasında bir e, kan davası oluştu. Bursa Sporlar hani Beşiktaş'ı gündüzü göstereceğiz diye bilendiler. İşte bir sezon ikincilikte kaldılar. Geri geldi hatta. İki sezon kaldılar. İki sezon bile olabilir. Sonra Bursa Spor geri geldi. İşte dört sezondur tekrar Süper Lig'de. E, geçen sonra da şampiyon oldu ama o döndükleri Süper Ligi'ye döndükleri ilk yazımından itibaren valilikler bir karşı karar aldı. Bursa'daki maçlara Beşiktaş taraftarı da gitmiyor. <gülüyor> İstanbul'daki maçlara Bursaspor taraftarı da gelmiyor. Halbuki Türkiye Süper Ligi'ndeki maçlarda deplasman takımına %5'lik kontenjan var. Yani İnanı stazundaysa şu andaki kapasitesiyle 1600 kadar seyirci gelmesi lazım. Bursa'daysa demek ki 900 bin kadar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 Zaten normalde in üstadında Detlas fan ayrılmış bir yer var. Hani yasak olsun olmasın. Oraya oturacaklar. E, bu arada bu yasağın e, Mesela basketbolda e, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kendi aralarındaki maçlarda 3 sezondur Uygulandığını söyleyelim. E, Detlas fan seyircisi giremiyor. Bu sezon Trabzonspor'da dahil oldu. Bu şeye. E, Lige çıktığı için. E, bu döngüye.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 Bu yüzden böyle bir karar işte İki sezonu uygulanıyor. Ee, hatta üç mü? Yani bayağıdır var. 2009'dan beri var. Ee, geçen haftaki maçtan önce de maç işte Bursaspor Beşiktaş'ın Avrupa maçları yüzünden pazar günü 14'ü alındı. Pek alışık olmayan bir saati. Ee, ve maçtan önce işte 12, 11,5, 12 gibi taraftarlar buluşsa birbirlerine girdiler. Üç Bursaspor taraftarı bıçaklandı. Muhtemelen Beşiktaşlar tarafındandır. Hani kendi aralarında bir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 bir ciddi bir önlem alınmamış gibi gözüküyor yani. Asıl e, sorun orada yani... ...bunca yıldan sonra bir ara verildikten sonra... ...ilk defa buluşuyorsa... ...buna tedbir alınmaması... Şaş ...çok şaşırtıcı mı bilmiyorum ama... ...kötü bir şey yani. Çünkü... E, ...yani... ...doğanbahçe olaylarındaki... Hani ...100-200 ya da... dedi galiba şehre sokulmayan öğrenci grubu değil mi? Otobüslerin önünde evet. pata pataklanan... Benzincideki. yani öyle 100 200 öğrenci grubu değil. Burada bayağı ciddi bir kitle söz konusu. Yani orada kameralardan gördüğüm kadarıyla bir birkaç bin Beşiktaşlı seyirci var. En bir bin kadar Bursalı desin ya 4 bin kişi söz konusu. Yani onu zapt etmek için öyle 100 polis 200 polis değil. Ee, yani çoğu çocuk yok. Koca koca herifler işlerini bilmiyoruz. Hani maçla hiç alakası olmayan taraftar kisvesi altının ne tip ne kriminal tipler olduğunu da bilmiyoruz orada hakikaten şey olabilir hiç. Hani Beşiktaşlıyız ama işimiz burada bizim şeye gelmek. Hani çatışmaya gelmek asıl diyen sabıkalılar bile olabilir. Tat dışında çünkü kontrolün olduğu bir yokta dilcade herhangi birinin geçebileceği bir nokta o. Stadyumdaki evet, değil. Ben ben de televizyonda ekranda görmedim ama gazetelerde özellikle Vatan gazetesi galiba epey ayrıntılı olarak sergilemişti. Hakikaten e, bak, baktığı zaman insanın e, sadece dehşet duygusunu duygusuna kapılabileceği şeyler verdi. Yani çok büyük ve keskin bıçaklarla öldürme kastıyla insanların üzerine gidildiği yani izlenimini veren şeyler var. Şeyin dışına çıkıyor. Futbolun hmm. dışına çıkıyor. Yani ne kulüp ne federasyon vesaire cadde sokakta olan bir olay ve önceden takip edilme ihtimali var. Ama ne bileyim hani ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'daki en ufak olayda bile ee, çok ciddi emniyet şey olan e önlem alan emniyet valiliği bu sefer gayet davranmış gibi göründü bana görüntülerden ve, ve hatta olarak, olay olmadığı zaman bile emniyetin her tarafta güvenlik aldığını hani e tabii bu tabii civarda işte, oturanlar Taksim'de, olarak biliyoruz. Taksim'de 50 kişi bildiri okur. E 4 otobüs polis gelir. 50, 50 tane kadının karşısında. 4 <gülüyor> <Evet. gülüyor> otobüs polis olarak, hani bakılır ha bunlar kadın mı ama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 cezalar açıklandı. Beşiktaş iki maç tarafsız sahada oynama cezası aldı. Bursaspor iki maç seyircisiz oynama. Ee, yani Ben mesela kulüplerin seyircilerinden tamamen sorumsuz olamayacağını, hele stat içindeki bölümlerde mutlaka sorumlu olmaları gerektiğini, eğer deplasmanlara mesela seyirci götürülüyorsa kulübün bu e, şeyde taşım, ulaşımda bir payı varsa e, mutlaka sorumlu sayılması gerektiğini inanıyorum ama şimdi buradaki olayda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 Seyirci cezalandırmazsınız. Doğrudan ama takımın ligdeki konumunu da ciddi olarak şey yapacak, sarsacak bir ceza verirsiniz. 2 puan, 3 puan ee, doğrudan çok etkileyecektir. Çünkü e, puan üzerinden para kazanılıyor artık Türkiye Ligi'nde. Kaç puan aldıysanız, yani televizyon gelirinin, yayın gelirinin bir kısmı kazanılan puan üzerinden hesaplanıyor. Ondan olacaksınız ligdeki konumuz aşağı doğru gelecek. Yani... Evet. evet, ama o gelebilecek. Yani bence daha uygulanabilecek bir sistem. O, işte, yani Buna da karşılık hani, Türkiye'de şey vardır. Hep bir arkadan dolanma, bir şortkat, kısa yol olduğu için ama o cezaya karşı taraftar bilmem ne bu sefer şey hep şöyle bandı bulunuyor. Hatta bu sağ kafa o zaman işte 100 tane Beşiktaş'la Trabzon forması giyer, Trabzon tribününe girer, orada olay çıkarır Trabzon'un ceza almasını sağlar. Bizim Sergen Yalçın söylüyordu. Yani kafası sadece Sinli'ye basan bir Kişi örneği olarak güzel yani futbolcu da öyleydi çünkü Sergen hani ee, yetenekli ama hiçbir zaman disipline ve iyi oyuncu olamamış bir e, kişilik. Tamam şeye basıyor yani e, kafa hani ama bu sefer taraftar da ona Kısır. karşılık böyle bir yol bulur hani falan ee, o ne yapalım o zaman ortalığı boş mu bırakalım böyle bir olay yolunda görmezden mi gelelim stat içinde yani öyle ceza verilmesin kişiye ceza verilsin mesela e, tamam hani stat dışındaki olayda belki öyle. Güya e, işte her olay kameradaat içindeki olay kulüp sorumlu değil mi oradan Elbette sorumlu yani ustadı kira alıyor şimdi yeni stat tipleri var işte e, Galatasaray'ınkinde göreceğiz her şey kendilerine göre organize ettiklerini edeceklerini söylüyorlar yani orada bir olay olursa mutlaka sorumlu olacak kulüp tabi e, Yani bu hani sorumlu tarafı bir de hani şunu uygulamak lazım i̇şte hani, tabii böyle bir olayda orada onlarca kamera oluyor. ...çok fazla televizyon kanalı var Türkiye'de... ...hani... E, ...popüler... Yani ...sadece haber kanalları değil... ...popüler kanallar bile... ...o akşam gösteriyorlar olayları tabii... ...ya da gün birkaç gün devam ediyor... ...gazete yayınlıyorlar... ...ve hani şu şey oluyor... ...futbolda şiddetseci... ...maça gitmek... ...hakikaten tehlikeli bir iş... ...maça gitmeyelim... E, bu, ...bu kısmında da olayın bir... E, ...hani... ...medya payı olduğunu düşünüyorum... Yani ...olayların çıkmasında değil de... ...bu kadar yaygın ve... E, ...çok gözükmesinde...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 ee, bu kadar duyulmayabilirdi. Şimdi hiç yani herhangi bir olayda olduğu gibi bu olayın hiç kaçışı yok. Yani mutlaka e, ciddi bir e, şey olacak. Yansıması oluyor medyaya. Büyük şiddet varmış gibi gözüküyor. Yani o kadar büyük olmadığını da söylemek lazım. Geçen haftaki olay dışında yani her maç öncesi böyle e, kanlı bıçaklı olaylar olmuyor. Yani, maçlarda çok şiddet var. Gidemiyoruz. E, şeyi doğru değil. Sözü de doğru değil. <gülüyor> bunda burada belirtmek lazım. <gülüyor> evet ama yani bunun yakın vadede abartılı bir şekilde geri dönmeyeceğine ilişkin de bir garanti de yok anlaşıldı. E, e, yani geçen haftaki olay tabii çok kötü yani. Ee, dediğimiz gibi binlerce kişiden bahsediyoruz yani evet. o şeydeki e, hani bazı görüntülere bakınca yani cadde tamamen taraftar dolu, öbür taraf saldırıyor, ortada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 Bir öyle bir şaşır, şey olsaydı. Yani asıl sevinilecek taraf o olsa gerek. Çünkü çok daha büyük bir feci bir sonuçla karşılaşmak an meselesi gibi geliyor insana. Evet yani ve şey olduğunda hani iki kişi öldü orada. Yani o sadece Türkiye'de değil. tüm futbol dünyasında duyuluyor tabii. Yani Avrupa'da da UEFA'nın veçhesi haber koyuyor mesela. Evet. işte kavga çıktı, iki kişi öldü. Buyurun. Ondan sonra Türkiye'deki maçı yani Avrupa Kupası maçında tabii UEFA bu sefer bir değil 3 gözlemci birden gönderiyor. Burada hep olaylar böyle mi? Belki onlar daha çok istihaat hani, içini ve tam çevresini kontrol ediyorlar ama hani, maçtan 3 saat önce olan e, yan caddede 2 caddede olan olayı belki de görmüyor. E, ciddi bir zan altında kalıyorsunuz. E,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 Liçli öldürüllü orada sokak ortasında işte neymiş hakaret etmişler Türk bana vesaire yine o demin konuştuğumuz bahaneler yani ne hakaret ederse etsin adam öldürülür mü yani Allah aşkına ve evet, evet. oradaki şey düşünün revanch mı için yani 40 bin kişi 40 bin liçli küfür ediyordu Tribündeki milletvekillerini falan ...bilinlerce bağlayacaklardı evet çok var bir durumdu ve yani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 Evet peki bunu burada bitirelim herhalde bugün gene maalesef pek spor konuşacak halimiz kalmadı ama önemli evet. önemli bir konu. Bir şuna değinebiliriz dün basketbol Avrupa liginde e, bir zirve maçı vardı e, Fenerbahçe Barcelona maçı Fenerbahçe geçen yılın Avrupa Şampiyonluğu deplasmanda yenmişti ilk yarısında ligin e, ikinci yarı maçı bu gruplarda yedinci maçı. E, bu sefer Barcelona 6 seyirle kazanmayı başardı. Ravanş'ı aldı. İki takım puan puanlar. E, hani çok kıran üst üstüze bir maçı dedik hakikaten. E, daha da sevindiricisi. Yani Dünya basketbol şampiyonası sırasında 15 bin kişinin dolduğu. Ama daha sonra acaba bu salonda bir daha dolu maç olur mu diye düşündüğümüz Sinan Erdem e, spor salonunda yine 15 bin kişinin olmasıydı. Tamamen doluydu salon. Ve sezon başından beri yani geçen sezon...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 ve şey yani geçen sütunun 10 katı 20 ortalaması <gülüyor> evet, ortası yok hani 5000 olsun da bir 7 bine çıksın o olmuyor uçsuzluklere Türkiye. Fakir <gülüyor> evet. çok teşekkürler Alp hafta görüşmek Bu üzere hafta görüşmek üzere. Alp Ulaga spor.